Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Güzel. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın Güzel Bey. Günaydın canım. Haftanın karikatürleri nasıl bu hafta? Evet. Hafta geçen hafta bayağı hareketliydi. İlginç karikatürler vardı. Ben alabamadan başlamak istiyorum. Bu biliyorsunuz kırtaj neredeyse tamamen yasaklandı bu eyalette. Ve hamileliklerine son veren kadınlar bu you #knowme sen beni tanıyorsun etiketi altında hikayelerini paylaşmaya başlamışlar ilk karikatürümüz aslında bir karikatürcüden değil ama grafik sanatçısı olan Amerikalı aslında Meksikalı. Amerika'da yaşıyor ama Meksikalı Andrea Arroyo'dan geliyor. Göçmen ee, yani. O sayılmaz göç, onun. Onun, yani onun çizimine göçmen, dikkat evet. edemeyiz, bakamayız bile. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, şimdi Arroyo çiziminde bu karikatürcülerin vazgeçemedikleri o kum saati vardır ya. Evet. onu kullanmış. Ee, hani Geçip giden zaman ve değişim kavramlarını vurgulamak için e, sıkça başvurulan bir e, semboldür bir Aslında bir klişedir tabii kum saati Bu kez e, çok daha farklı bir şekilde bu grafik e, sanatçı buna e, ve doğum e, kontrolünün daha doğrusu kürtaja vurgu yapıyor Kum saatinin üst tarafındaki cam haznede bir kadının belden yukarı bölümü görünüyor Kadının maalesef gözleri kapalı, kolları da iki yana açılmış. Sanki can vermiş. Mutlaka da öyle. Bu saatinin o daralan kısmından itibaren aşağıya, ikinci hazneye doğru kadının bedeni şekil değiştiriyor ve telden yapılmış ince bir elbise askısına dönüşüyor. Evet. Yani alt de sadece bu tel askı görülüyor. Askının rengi ise kırmızı, kan kırmızısı. Ee, kürtaj ve elbise askısı ne alaka diye soracak olan dinleyicilerimiz varsa Hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum Latin Amerika ülkelerinde e, kürtajın özellikle yasak olduğu yerlerde Maalesef maddi imkanları sınırlı olan kadınlar Ya şamaşır suyu içerek ya da tel elbise askılarını kullanarak Kürtaj oluyorlardı ve hala da oluyorlar e, Bu nedenle elbise askısı e, özellikle Arjanti'de başlamış bir kürtaj protesto simgesi haline gelmiş. Andrea da çiziminde kadınların çağırsızlığını bu çok vurucu grafikle bile getirmiş. Evet ben de bu vesileyle bir şey bir malumat vuruşluk yapayım. İzlediğiniz evet. Chris Hedges'in Truthdig sitesinde internet sitesinde geçen hafta yazısında sütununda bu şeyin çok sistemli bir şekilde yürürlüğe konmasının hamileliği önlem yani şey amileliği artırıp işte kürtajları yok etmenin tasarısının altında azalan iş gücüne ucuz iş gücü temini için yapılmış olduğunu özellikle siyahlar ve latinolar. yani beyazları dışındakileri anlatan çok ayrıntılı bir analizi vardı okurlara da tavsiye edemiz dinleyenlere. Aslında tabii çok ilginç bir açıklama. Çünkü Alabama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin herhalde en geri kalmış en fakir bölgesi değil mi? Evet ve en ırkçı. Evet en ırkçı. Doğru. Doğru. Nina şarkısı geliyor aslında. evet Neyse, e, Amerika'dan başka bir uzak ziyare Hindistan'a geçelim mi? Evet, lütfen. Şimdi Hindistan'da e, bu defa aşırı sağcı e, Hindu milliyetçisi Narendra Modi yeniden hem de büyük bir part e, bu defa başbakan seçildi. Evet, hezimete uğrattı yani. Evet, 300 sandalye almış. 542 sandalyeli halk meclisinde 300 sandalyeyi kazanmış ve tek başına iktidar oldu. Evet, Beş yılda böylece ülkeyi yönetecek. Ee, bu da aslında tüm kamuoyu yürüklamanın çok ötesinde bir sonuç e, olmuş. Ee, ben onun üzerine e, Hindistan'dan iki tane karikatür seçtim. İlki İngiltere'de yaşayan bir e, İngiliz, e, bir Hintli çizgilerin Ingram Pin'in e, karikatürü. E, karikatürde Sinchinin e, muzafferi Modi bir Herkül gibi böyle muzaffer bir edayla. Hindistan Yarımadasısını sağ koluyla bütün o e, kocaman yarım adayı sağ koluyla havaya kaldırırken e, görüyoruz. Sol elinde ise BJP'nin yani e, Hindistan Halk Partisinin bayrağı var. E, arka planda ise yükselen binalar var, inşaatlar, inşaat firmaları falan onları fark ediyoruz. Evet. E, bolca. Zaten e, Modi'de seçim sonuçlarının belirlenmesinden hemen sonra Twitter hesabında. Birlikte daha güçlü ve kapsayıcı bir Hindistan inşa edeceğiz diye yazmış, paylaşmıştı. Yani Hindistan'da inşaat sektörüne yine gün doğdu. Karikatür bunu anlatıyor. Evet, ben buna da bir malumat furuşluk daha evet, ilave efendim. edeyim ne Bu Bas, evet, Basav Sen Var İklim Adaleti Projesi'nin başında Institute for Policy Studies diye bir yerde... Bir yerde araştırmanın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Hintli çok yakından takip ediyor meseleleri. Ee, müthiş bir yazı yazmış. Yani Hindistan'ın seçim, seçimleri hem insanlar hem gezegen için korkunç sonuçlar verebilir diye mücadele de anlatıyor ama en ilginç şeylerden bir tanesi hava kirliliğinden 2017'de 1,5 milyona yakın 1 milyon 240 bin kişi ölüyormuş. Yani günde 3,5 kişiye yakın kişi Hindistan'da. Evet. Evet. Ve Gautam Adani de dünyanın en büyük Gujarat Modi ile aynı eyaletten, Gujarat eyaletinden arkadaşı Gautam Adani de milyarder kömürcü o da en yakın destekçisi şeyin. Gujarat'tan Avustralya'ya kadar her yerde ekosistemleri balıkçılık şeyini ve yerli halkları mahveden kömürün baş patronu da o. Onu da hatırlatıyor Basav Sen yazısında. Evet. Maalesef. Ee, peki bu e, bu arada ülkenin okurucu partisi kongre delilleri e, Raul Gandhi e, ne yapmış? Seçilemedi. <gülüyor> Seçilemedi. <gülüyor> Ee, halbuki çok da başarılı çok aktif bir seçim kampanyası başarılı denemek tabii ama aktif bir seçim kampanyası yürütmüştü ee, şimdi Gandhi ailesi son 50 yılda e, parlamentoya farklı kuşaklardan 3 üyesini göndermişti ama e, artık bunun da sonu geldi galiba yani değişim orayı da vuruyor ee, ben içeriden bir karikatürcü yani Hindistan'dan bir karikatürcü olan Majur'un karikatürünü Seçtim. O Başbakan Modi'yi e, yüceltmek veya eleştirmektense Rahul Gandhi ile dalga geçmeyi tercih etti. E, i̇ki karelik karikatürün ilk karesinde Rahul Gandhi e, partisinin seçim sonrası toplantısından çıkarken hemen karşısında biriken o bakım mensupları e, şunları söylüyor. Biz neden kaybettiğimizi tartışmaktan ziyade daha önemli şeyleri görüştük. Şimdi ikinci karede de bu önemli şeylerin ne olduğunu açıklıyor. Nasıl olur da bu kadar sandalye kazandığımızı görüştük. Yani bunu bile çok görmüşler. Evet. Maalesef. <gülüyor> evet. E, ülkemize geçecek olursak, e, ülkemizdeki karikatür durumları da çok enteresanlı geçen hafta. E, bambaşka bir karikatür anlatmak istiyorum şimdi. Hafta içinde e, bazı basın organlarında okumuşsunuzdur. Belki El Hacı'da da geçti. Ben e, takip edemedim. Balıkesir'de inşaat işçiliği yapan e, Deniz Avcı. Hmm. Deniz Avcı evet. Deniz Avcı. Ee, Söyleyemedik. Biz de iyi hatırlattın şimdi. Atladık evet. yani. Ben atladım. Böyle bir e, işçi, e, inşaat işçisi sosyal medya hesabında iki tane karikatür paylaşmış. ve Bunun içinde Cumhurbaşkanı hakaret iki yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmış. Hmm. Şimdi bu karikatürlerden biri Sefer Seldi'nin zaten Evrensel'de yayınlanan, diğeri ise Musa Kart'ın daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan karikatürleriymiş. Yani ne olur ne olmaz ben bunları anlatmayayım şimdi ama evet. sıradan basit karikatürler. Terörist. Evet. Şimdi Hafif Karan'ın açıklanması üzerine Sefer Seldi yine Evrensel Gazetesi'nde bir karikatür çizdi. Bu karikatürde temsili olarak inşaat işçisi Deniz Avcı'yı görüyoruz. Kendisi kodeste ama oldukça da mutlu görünüyor. Bir elinde evrensel gazetesi. Sevinçten havayla, havalara sıçrıyor. Hücresinde. Evet. Ve gülerek de bağırıyor. Beni de çizmişler. <gülüyor> evet çok acı. Yani oldukça iyimsel bir karikatür ama. Yani <gülüyor> evet. daha dolu tarafından bakıyor değil mi? <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet e, şimdi Deniz Avcı tabii karikatürü çizildiği için... Sevinçten havalara sıçrarken e, bundan böyle karikatürü çizilemeyeceği içine, için üzülen ve hatta ağlayan bir, bir kişi daha var. E, kim diye soracak olursanız Hı -hı. İngiltere Başbakanı Theresa May. Theresa May, evet. Evet. E, May, e, 7 Haziran Cuma günü e, görevinden istifa edeceğini e, açıkladı. Ve şimdi e, içinde açıkladı. Bu May'in son karikatürlerinden birini e, pardon Olur bu beyin son karikatürlerinden birini e, Christian Adams e, çizdi. Siyah beyaz olan bu karikatürde böyle açık kapının önünde duran Teresa e, o siluetini görmekteyiz. Ee, evet. May'in omuzları çökmüş, boynu bükük, ayaklarını çarpıtmış böyle yüksek ölçü, leopar desenli papuçtanın burunları birbirlerine bakıyor. Ee, kapının üzerinde de exit yani çıkış yazıyor. Evet. Fakat May'in hemen solunda ayakların dibinde yere düşmüş olan B ile R <gülüyor> harflerini görmek mümkün. <gülüyor> Evet, Brexit'in de rahat bir gitmiş geriye sadece Britain Brexit. kalmış. <gülüyor> Britain, <gülüyor> Britain kalmış. Evet. <gülüyor> İyi bir karikatür. İşte böyle. Ben de galiba artık Goodbye diyeceğiz maalesef çünkü karikatürler çok eğlenceliydi. Özellikle o yüksek ökçeli panter desenli, opar desenli papuçlar çok güzel bir simgeydi. Ee, şimdi bu değişim rüzgarla devam ediyor tabi özellikle Avrupa Parlamentosunun biraz önce de bahsediyordunuz ee, dün sonuçlara seçimlerinden sonra tam bir dönüm noktası ee, yaşanacak merkez sağ ve sol geriliyor yeşillerin ilaçları sağcılar e, koltuk sayı, sayılarını arttırdılar falan ben bu konudaki karikatürleri haftaya bırakmak istedim ama bir karikatür var ee, Marilena Nadi'nin çok hoş bir karikatür o e, seçimden önce yayınlanmıştı ve çok sayıda da paylaşıldı. E, orada bir bilek güreşini tasvir etmişti Marilena. E, bir tarafta işte Nazilerle, öbür tarafta e, Avrupa diyelim, Yeşiller, İbererler falan filan. E, hoş bir karakteri, belki haftaya daha fırsat bulur anlatırız. E, onun e, bu değişimle ilgili, ben büyük değişim kampanyasına bakalım diyorum onun yerine. Cem Dinlenmiş. Geçen hafta Uykusuz Dergisi'nde yer alan o Her Şey Olur adlı köşesinde. Harika bir değişim kampanyası başlattı. Evet. Şimdi o köşedeki karikatürlerin hepsini anlatmaya süremiz yetmez. Kendisinden özür dileyerek biraz böyle kestim. Yeni bir montaj yaptım. Önce yani soldan sağa doğru birinci karikatürü ee, bir oy sandığı görüyoruz. Sandığın yanında da şunlar yazılı. Çalışır durumdaki eski seçimimizi yenisiyle değiştiriyoruz. Güzel kampanya değil <gülüyor> mi? Evet. Çok iyi. 15 gün deneme süresi. Altında da bütün kampanyalarda olduğu gibi o minici harflerle yan çizme durumumuz tabii var. Ee, YSK ile ilgili değişiklik yapma hakkını elinde tutar ki bu da son derece doğal. Evet, bu, bu oluyor. Evet arkadaşlar. Eee kampanya ilkiyle bağlantılı. seçim dönemi boyunca yemek masası getirene yer sofrası hediye. Evet. Sizimdeki o tahta yemek masasının güzeli bomboş her nedense. yer sofrası ise envaiçiş böyle yiyeceklerle dolmuş. bir de özelliğini yazmış. Yani dinlenmiş bu yer sofrasının. Yani da böyle halka yakın görünme özellikliği Özellikle bir site şey evet. sofra. İklim durumunu da unutmamış e, Cem dinlenmiş. İklimimizi değiştiriyoruz. Herşey iklimini iklim krizi başlığı altında sular altında kalmış bir ev görüyoruz. Sloganımız şöyle: Modeli ne olursa olsun eski ikliminizi alıyoruz, yenisini evinize kadar getiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kapıda ödeme kolaylığı diyor. Evet, evin kapısında o çaresizlik içine mahsur kalan adamı kapıda ödeme kolaylığı. <gülüyor> Sağlamış. <gülüyor> evet, altta ise bir başka ilan var. Ee, değiştirme sırası sizde. Eğitim sisteminizi değiştirmenin zamanı geldi. Evet, kara tahtanın başında kulaklarında Telefon kulaklığıyla uyku moduna Geçmemek için dilenen bir öğrenci İçimden de şunları geçiriyor Yarım saat ders dinleyince Şarjım yarıya iniyor <gülüyor> Evet son kare ise Çok vurucu gerçekten Bu karede ben Ofis masasının başında oturan bir gölge adam Görüyorum hmm. Değişim kampanyasından falan söz etmiyor Ama genç ebeveynlere bir kapsiyede Bulunuyor Daha gençsiniz İhmal yüzünden ölen çocuğunuzu unutun, elisini yapın. Hı. Değiştirme Hı. sırası sizde. Anne dinliyorsan bunu ben söylemedim. Cem dinlemiş yazdı, nereden de bulmuş bilmiyorum. <gülüyor> Cem'i yedirtmeyiz ama şimdi e, İzel Bey lütfen o kendisi aynı zamanda Fridays for Future'ın bu Türkiye'deki e, temsilcilerinin ikinci küresel iklim grevi ile alakalı olarak e, yaptığı sosyal medyada kullandığı daha doğrusu e, çağrının da illüstrasyonunu yapmıştı. Grathe evet. Thunberg'in e, fotoğrafı çizimiyle beraber. Yedirtmeyiz diyorsun. Yedirtmeyiz. Evet, Yedirtmeyiz. <gülüyor> o zaman özür diliyorum herkesten. <gülüyor> İyi hafta diliyle. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> görüşmek, görüşmek üzere. üzere, görüşmek, üzere. <gülüyor> görüşmek üzere, hoşçakalın. İzal Rozantel ile haftanın karikatürleri.